Açık radyo. Şimdi ve burada. Açık dergi. das, das ist nicht mehr so bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, bu, Dieser Moment von Sorglosigkeit gegenüber einer Welt, von der niemand mehr leugnen kann, dass sie in sich zusammenbricht. Ich meine 30 Jahre Massenarbeitslosigkeit, Krise, Wachstum auf Halbmaß. Und noch immer sollen wir an die Wirtschaft glauben. Mit der Zeit haben wir aber folgendes verstanden. Die Wirtschaft ist nicht in der Krise. Die Wirtschaft ist die Krise. Krise gesprochen, aber es geht heute nicht um die große Krise. Es geht nicht um Staatsschuldenkrise. Um Griechenland... Finans hayır! Evet, Açık Radyo'da Açık Dergi programına geri döndük. Canlı yayındayız. Bir halk düşmanın geçen haftaki İstanbul gösteriminden kısa bölümlerde size dinlettiğimiz kısacık bölümlerde epey de uzunca bir oyun iki buçuk saatten fazla sürmüş bir temsilden bahsediyoruz aslında. Evet, Thomas Ostermayer'in versiyonuydu. Bu e, İKSB'nin tiyatro festivali kapsamında Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesinde izlemiş olduğumuz e, Tanrı Kipsi'nin bir e, metni bu. 1882 e, yılında kaleme almış olduğu e, bir halk düşmanı e, ismini taşıyan ve bugüne de e, farklı kumpanyalarca yorumlarına gelmiş. Her ne kadar İpsi'nin başat metinlerinden yani e, en çok referans gösterilen metinlerinden Sayılmasa da aslında Thomas Ostermeyer'in e, yorumunun kendisini de ayıklayarak e, gösterdiği gibi bugünü en çok e, doğrudan e, anlatabilen metinlerinden bir tanesi olduğu e, yorumu yapılmakta. Evet, Thomas Ostermeyer e, Berlin'de bir tiyatro kumpanyasıyla İstanbul'a getirdi bu oyunu. Bu arada daha önce başka, başka bir kumpanya çok yakın e, zamanda... Mısır'da da darbe zamanında hatta e, sahtelemiş bu da garip bir e, tesadüf şu manada tam da aslında toplumsal e, olarak epey kaynadığı dönemde e, Mısır'da bunu gösteriliyor e, olmasa ayrıca manalı deniyor. Buradaki gösterim için de e, aynı şey söyleyebilir. Florian Bruhmeier'in adaptasyonu olduğunu söyleyelim. Reji de e, vardı. E, bol göndermeli bir oyundu. Güncelliği fazlasıyla göndermesi olan bir oyunda özellikle Türkiye'nin güncelliğinden bahsediyoruz bu ama aslında e, Thomas Ostermaier'in de Reci tercihiyle de dokun, doğrudan bağlantılı. Zira doğrudan e, Neredeyse zorla denebilecek bir şekilde e, izleyiciyi içine çektiği bir bölümüm vardı. Oyunun gittiği her coğrafyada oradan kendine edindiği noktalarla, orayla kendini bağdaştırdığını da biliyoruz. Bu belki özel olarak e, çapulcu kelimesiyle ilgili olabilir senin. söylediğin mi acaba? Evet aynı yani zamanda metinde... tekme kısmı da vardı. Tabii yani evet, evet bürokrat e, Yersel'in Soma'da bir madenci yakını e, Tekmelerken görüntülendiği fotoğrafın aynısını aynı açıda ki burada aktörlerin başarısını da ayrıca <gülüyor> takdir etmek lazım. Görmek mümkündür. Yani bir biçimde gündem konusunda iyi bilgilendirilmiş ve onlar da bir o kadar bu bilgilendirmeye açıklar görebildiğimiz kadarıyla. Bu metin bir halk düşmanı metni söylediğimiz gibi 19. yüzyıl sonuna tarihlenen bir metin. Güncelliği dedik. <gülüyor> Kısaca oyundan bahsedelim. O zaman zaten güncelliğine dair bir şey söyleyecek ve neyi anlattığını oyunu. Biz onunla ufak bir söyleşi yaptık. Birazdan yayına koyacağız. Doktor Stockman e, bir küçük kasabada e, kibir mesire e, e, yerinin... Bu tam olarak aslında şi, şifa bulunan bildiğimiz... Kaplıca evet, diye bir kaplıca. ama belki daha başka bir anlamı varsa emin değilim. Oyunda da kaplıca diye geçiyordu yanılmıyorsam. Evet kaplıcaların sularını e, kontrol eden doktor. Kaplıcaların sahibi de abisi suların zehirli or olduğu ortaya çıkınca sınır önce büyük bir bilimsel keşif yaptığını zannediyor. Ama sonra görüyor ki kazın ayağı tam olarak öyle değil. <gülüyor> birbiri içerisine girmiş e, ekonomik ilişkilerde bir türlü hakikat dillendirilemiyor. Dillendirilse de mesaj bir türlü ulaşması gereken yere e, ulaşmıyor oyun boyunca da dolayısıyla da Stockman Doktor Stockman halkın düşmanı olarak e, ilan edilmekte et evet, büyük farklar var yani bu genel bir şey tema diyelim hmm. e, oyunun teması e, böyle Monster Mayer oyunun sonunu değiştirmiş evet, Şimdi söylemeyelim. farklı söylemeyelim evet oyunun sonunda ne olmuştu? Gerçi birazdan bahsedecek normal metinde orijinal metinde e, Doktor Stockman herkes kendisini yüzüstü bıraktık bıraktığında bıraktıktan sonra hatta tuzağa düşürdükten sonra bir tercih yapıyor. Bu tercihte kendisine verilen rüşvetleri reddetmek ya da ona yöneltilen tavsiyeleri de tamamen dışarıda bırakıp başlamak. ailesiyle ve hayatıyla hiçbir yere gitmeden olduğu yerde biz aile olarak yani bir arada durarak bütün bunların üstesinden gelebileceğini söylüyor. Ostermayer daha önce Verdiği mülakatlarda buradaki bir takım işte kadere dair vurguların ya da işte aile e, yüceltmeye evet, dair e, vurguların 19. yüzyılı fazlasıyla e, anımsattığından ötürü biraz bilendiğinden bahsetmişim. Ama epey çarpıcı bir e, sonu var. Normalde orijinal stokman e, tüm bu şeyleri nasıl diyeyim e, hesapları reddederken hesapları kendi hayatından dışarıda tutarken Buradaki oyunun sonunda galiba bir daha sahnelenmez herhalde bu Metin. O yüzden söyleyelim sonunu. Evet. Şüpheye düşürüyor gibi bırakıyor fakat evet. aslında bu rüşveti kabul etmiş gibi bir son çıkıyor ortaya. Yani bu aslında evet. biraz senin şahsi yorumunda oluyor. Tam da ortada bırakıyor çünkü aslında karasıyla göz göze geliyorlar ellerinde hisse şey senetleri varken. Ne olacak evet, ne bilecek buraya <gülüyor> kalıyor ama en nihayetinde biçimde şeytan işin içine giriyor yani. Evet. Thomas Ostermeyer birazdan dinleyeceğimiz söyleşti. de insanın bozulmaya meyleden bir varlık olduğunu söyleyerek bu durumu açıklayacak. Neyse de çok uzatmayalım. Ostermeyer anlatsın. Okay. So what do you think is that which İlk sorum şöyle olacak. Sizce Stokman'ın ortaya çıkardığı aslında neydi? Yani bir sistem eksikliğinin, sistem hatasının yoksa sistemin kurucu öyesi olarak aslında hataları well, mı var? Uh, Stokman'ın ortaya çıkardığı politik katılımın sınırları. Geldiği noktada ekonomik çıkar, ekolojik çıkarla birleşiyor. Which is of course a core Of time. Like when you want to, Bu tabii ki yaşadığımız say, zaman da temel problemi. Dünyayı global, global ekolojik sistemi kurtarmak istediğinizde, herkesin biliyorsunuz ki kendi karbon ayak izini bilmesi lazım. Atmosferi verilen insan zarar vesaire bütün bunları düşünmemiz gerekiyor. And uh, everybody more or less knows what is aslında herkes az çok ne yapılacağını da biliyor. Yeah. Herkes farkında hindur. olan bir din. Ama bütün bunları aksatan, yeah. engelleyen, yani doğru yapmaktan so, bizi alıkoyan ekonomik çıkarlar söz konusu. O devreye giriyorlar. Profit? Soru şu, önemli olan hangisi? <Gülüyor> çıkarlar mı, hakikat mi? Ekonomi mi, so, mi? Benim için bu oyun her şeyden önce ekonomik çıkarların gücüne karşı politik çıkarların zayıflığıyla ve aynı zamanda tüm bunlara bir at koyup da onunla savaşacak kadar cesur olamayan bizim nesnemizle ilgili. Ama bizim çünkü en nihayetinde bizim bozulmaya dairde bir eğilimimiz var. Yani oyunun sonunda sorduğum soru da bu. Siz ne yapardınız? Try alıp kaçmak mı? Yoksa hakikat için savaşmak mı? Yani etik bir boyutu da var aslında o zaman. Evet buna etik boyut da denebilir ama Benim için daha çok kendini sorgulamak, buna tekabül ediyor. Kişi olarak cesaretini sorgulamak. Böyle yapacaksın ki cesaretin kuvvetlenebilsin. Zira bugün böyle bir durumla karşılaştığında şayet hazır, hazırsan belki tercihin doğru olandan yeni olabilir. Bizim şunu söyleyeyim o zaman bizim neslimizde hiç cesaret olduğunu düşünmüyor musunuz gerçekten? Yani mesela şu İpsen yorumunuzda Coming Insurrection'da bir alıntı var, oradan bir alıntı var ve şöyle diyor: hmm. Ekonomik kriz değil, ek ekonominin kendisi zaten kriz. Yani İpsen'in metnini yakın dönem politik başkaları metinleriyle yan yana koymuşsunuz. Evet me, kesinlikle öyle. Zira benim için en önemli referans da was, evet, Occupy idi. Bu hareket en nihayetinde hiçbir, şeyi hiçbir, şey. You know, hiçbir şey değiştirmedi. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Pratik olarak hiçbir şey. Bizim uh, neslimiz her zaman bir önceki nesilden superior, manen daha üstün superior, olduğunu iddia etmiştir. Yeah. And so what? You can claim to be morally superior, yeah. Yani, ne demek bu? Ne manaya gelir ki? Don't Manevi don't olarak üştüreyim diyebilirsin de. ama o zaman bir şey değiştirmiş and olmuyorsun. All this fucked up financial industry Ve tüm bu lanet olası finans endüstrisi halen işlemeye devam ediyor. Daha daha da Bugün New York'taki stok piyasasına baktığınızda 2008'deki sorunların aynısıyla karşı karşıya olduklarını görüyoruz. Horror. Ve yine aynı dehşetle yüz yüzeler. Seren He Herhangi bir şeyi değiştirmiş yani, gibi değiliz. Like Peki, Russell Assange ya da Snowden and nerede they duruyor? Evet, onlar bir şeyleri değiştirdi. Gizli servis, uh, şeffaflık ve işte hani, this is, this is casusluk issue, konusunda, evet. Ki bu da bir felaket, uh, uh, bir skandal. Bir skandal. Uh, Şüphesiz Orwell'in 1984'üyle uh, buluştuk. Ama bu... One of the most Ama important en önemli mesele de bu değil. Yeah. En önemli mesele ekonomi. Yeah. Ve ekonomik liderlerin gücü. Yeah, Ve evet, belki <gülüyor> zayıflığı. Evet, politikacıların zayıflığı. Son bir soru sorayım bu durumda. Peki oyunun izleyicilerinde katıldığı bu son bölümü var ya, Tepkiler nasıldı bütün turuna boyunca? Ortaklıklar var mıydı? Bunu merak ediyorum. Her gittiğimiz yerde ortak olan bir şey vardı. Hangi festivale gidersek gidelim. ilk önce direktörü gelip bak Thomas bizim izlediğimiz tepki vermeyecek. Hazır ol dedi. Avusturyalılar i̇şte, katılmaz, Türkiyeliler katılmaz, çekinik diller, alışık dillerdir. Herkes, bütün direktörler ilk önce gelip bunu söyledi. Bu her yerde went, aynıydı. Speaking, Ama nere gitsek insanlar and, uh, we went, konuştu. Ve nereye people, gitsek herkes uh, Evet, Stolpman haklı. Evet, biz de aynısını yaşıyoruz gördüğümüzün. Sahnede ne görüyorsak, aynı sahnedeki gibi böyle politikacılarımız var bizim yollarda. Evet ve bir yandan sanıyorum ki politik bir getirisi de olmadı bunun Hayır olmadı çünkü ben bir politik parti değilim, tiyatro yapıyorum. Evet, Thomas Ostermayer'in sesine kısaca kulak verdik. Geçtiğimiz hafta Habibye Musinert olduğu sahnesinde üç akşam ardarda bir halk düşmanını izleme e, imkanı bulmuştuk. Evet, oyun epey ilgi çekicidir, denilebilir. Ee, özellikle aslında Haziran'dan tam bir sene sonrasına denk geldiğinde düşünürsek salonda en azından yükselen seslerden çıkarabildiğimiz kadarıyla bir ortak ruh halinde. Evet, tekabül etmiş duruyor. Evet Sabah Erastan Sağlam da e, Türler Arası bölümünde programında kısaca bu oyundan bahsetmişti. Onun söylediği sorduğu önemli bir soru var. Onu da biz tutalım o soruyu aklımızda. E, notunu aldık. Bir sanat eserini kendi pratiğinden öte gündemle bağ kurarak dinlediğinizde sanatsal algımızda bir daraltmaya sebep oluyor mu? Bunu sordum. Kendime bilemedim. E, demiş. Evet İbsen'in metninin aslında güncelliği gerçekten hayranlık verici en azından politik taraftan bakıldığında yani ekolojik ve ekonomik krizin Thomas Ostermayen'e yorumun yorumunu koyduğu gibi bu birbiriyle çakışıp hem kişisel ve hem de ekolojik felaketlere yol açıyor olması ve bunu 19. yüzyıl sonundaki bir metnin bu netlikte ortaya koyması çok gerçekten hayranlık uyandırıcı. Ama özellikle forum bölümündeki tartışmalar bilmiyoruz bir soru işareti olarak koyulabilir. Bu Metnin klasikliğinden ya da e, çoklu e, getirebileceği imalardan bir şey götürmüş müdür? E, ama tabii ki bu yönetmenin kendi şeyi, e, tasarrufu bunda e, keşke burada olsaydı. E, burada olsaydı aslında biz biraz daha uzun konuşabilseydik. Bir de öyle bir sıkıntı var tabii evet, ki. Evet süre gerçekten kısıtlayıcı idi. Evet Osten Mayer'le söyleşi yapma zamanımız epey kısıtlayıcı bir 10-15 dakika kadar bir zamanımız vardı. Ancak o hengamenin içerisinde... Oyun öncesinde hemen evet, dedi. Evet, daha çok e, gazeteci bir araya gelebilsin diye biz de böyle e, hızlıca bir söyleşi yapmış olduk. Neyse bütün bu sorduğu sorular, sordurduğu sorular hem oyunun kendisi hem sahnelenme biçimi epey önemliydi ki gerçekten sahneye e, konuşu En azından insanı e, farklı e, açılardan şaşırtacak kadar güzeldi. Evet sabah yine Erastan Sağlam'ın bahsettiği minik bir şey daha vardı. Belki onu da eklesek tamamlayıcı olacak. O da gerçek anlamda bir yeniden okuma olduğundan aslında bahsediyordu. Bu sahneye konma biçiminin hem dramaturjinin hem de yönetmenin aslında kendini nereye koyduğuyla da çok alakalı olduğundan bahsediyor. Yani fikir sahibi bir yönetmenin ve iyi bir dramaturji uzmanının aslında bir işi gerçekten böyle ortaya koyması gerektiğini söylüyordu. Evet. Oysa <gülüyor> Mahir'in şüphe yok zaten. Evet. Onu kesinlikle söyleyebiliriz. Sonuçta gayet net açıkça kendisi de söyledi. Az evvelki söyleşte. Neyse evet böyle bir ipsel geçmiş bulundu. Shakespeare yılı e, deyip durduk ama bunda atlayamadık. Bir halk düşmanı doğrudan buraları bu politik sınırları işaret ediyordu zira. Açık Dergi